Selamları için hocam, burnumuzdaki yaşlık elimize bulaşsa ve o yaşlık kurusa abdeste mani bir durum teşkil eder mi? Yani burundaki sümüğün evet. ele bulaşması abdesti bozar mı? Onu mu soruyor? Daha sonra da kuruması hocam, He, kuruyunca abdest alırken suyun vücuda temasına engel olur o. Yani şimdi ama açıkça bir cisim halinde kurumuş ise vücudun üzerinde o zaman suyun tene ulaşmasına engel olur fakat sıvı bir şekilde eline bulaşmış fakat böyle katı bir cisim oluşturmamışsa teninin cildinin üzerinde o kişinin abdest almasına engel olmaz. O da zaten yıkandıktan evet, sonra. Tabii. Ama görünür bir şekilde cildinin üzerinde kuruyan bir sümüyü de herhalde kimse elinin üzerine öyle bekletmez. Yani o da Ama aylımış. görünmeyecek şekilde bir tabaka oluşmuş ise onun abdeste mani olması söz konusu değildir.